Dokuzuncu mektup, Bismihi Subhanahu ve innin şeyin illa yüzebbihu bihi. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen, neşri envar Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir. Belki bir keramet-i Kur'aniyedir, bir inayeti Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim şöyle ki. Kerametin izhârı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahdisi nimettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs bilerek harika bir emre mazhar olursa, o halde eğer nefs-i emmaresi baki ise kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraç olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre masar olursa mesela birisinin kalbinde bir sual var, intak bil bilhak nevinden ona muvafık bir cevap verir sonra anlar. Anladıktan sonra kendi hepsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafizim vardır der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatarsız bir keramettir. İhvasına mükellef değil. Fakat Fahr için kasten izharına çalışmamalı. Çünkü onda zahiren insan kesbinin bir medhali bulunduğundan nefsine nispet edebilir. Ama ikram ise o kerametin selametli olan ikinci nevinden daha selametli, bence daha alidir. İzharı tahdisi nimettir. Kisbin medhali yoktur, nefsi onu kendine isnat etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında hem benim hakkında ba husus Kur'an hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat ilahiye bir ikramdır. izharı, tahdisi nimettir. Onun için sana karşı tahdis nimet nevinden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyeti yazıyorum. Biliyordum ki sen de fakir değil şükür damarını tahrik ediyorum. Sadece görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhaneye askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe bağısına daimi bir elmasın fiyatını vermez istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şiddet hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviye tevcih etmek fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim şöyle ki Aşk şiddetli bir muhabbettir fani mahbublara müteveccih olduğu vakit, ya aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır, aşkı mecazi aşkı hakikiye inkılap eder. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela, endişe istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afet-i şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan o o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cağ olan bir maneviyeye ve derecat kurbiyeye ve zad-ı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Fena hasret olan hırs-ı mecazi ise, ali bir hasret olan hırs-ı hakikiye inkılav eder. Her mesela şiddetli bir inad ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikate münafidir. O şiddetli inadı o lüzumsuz umur zayiliye vermeyip ali ve baki olan hakiki imaniyeye ve esasata islamiyeye ve hizmetat-ı kulviyeye sarfeder. O haslet-i rezil olan inat mecazi güzel ve ali bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebat'a inkılap eder. İşte şu üç misal gibi insanlar insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlak rezileye ve israfa ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezayir uhreviye ve maneviye sarf etse ahlak hamideye menşe, hikmet ve hakikata muvafık olarak saadet-i medar olur. İşte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler haset etme, hırs gösterme adavet etme inat etme dünyayı sevme yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca malayutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz necralarını değiştiriniz hem nasihat tesir eder hem daire-i ihtiyarlarında bir emri teklif olur saniye neşri envar-ı kuraniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikramı ilahidir, belki bir keramet-i bir inayeti i Rabbaniyedir. Bu hizmetimizle ilgili çok önemli bir düstur. Şuradaki ölçü koyuyor, nazarımıza sunuyor. Hizmetteki muvafakiyet bir. Gayret 2, şevk 3. Hizmetteki muvaffakiyetimiz, gayretimiz ve şevkimiz bizim istidat ve kabiliyetimizin, meziyet ve mahvetimizin ürünü değil. Bunu nefsimize izafe ve nisbet edemeyiz. Allah korusun. Hizmette muvaffakiyetin varsa Allah sana ciddi bir gayret vermişse şevk noktasından da tükenmeyen, bitmeyen bir şevkin varsa bu doğrudan doğruya inayeti ilahiyedir. Kerameti Kur'aniyedir. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıdır. Sakın araya nefsini sokma. sakın kendine bir izafet ve bir nisbet süsü verme. Senin meziyetin, senin kabiliyetin, senin kapasiten işi değildir. Allah'ın alnıdır, inayetidir ve lütfudur. Bu meselenin tezekkür ve tefekkür edilmesi sende ucup, rüya ve gurur değil, belki Allah'a ya, şükrü, teslimiyeti, istihdam ilahi noktasındaki masayete bakan cihet ve cephesiyle takdir edilir. Katiyen nefse izafet ve misbet edilmez. Tabi hakikaten böyle sanurunda e, hakiki kulluğa medar çok ince mükteler, ince esaslar velayet-i kâmile'nin yolu. İzafet ve nispeti silkip sırtından atmak. Meziyetim yok. Hizmette muvaffakiyetim varsa peki bu bir istihdam ilahidir. Allah elinden tuttu. Hırs ve inayet ilahiyle götürüyoruz. Yoksa benim dedim mi? Benim dedim mi? Arkada çok var ta, çok sıkıntı, manen çok dehşetti insanın âleminde gedikler açılıyoruz. Şimdi bu sıranı Şimdi aklıma geldi için söyleyeyim. Yani velayetin nusret müsteti velayet. Peki velayetin kemalatı, kamil velayet. Nerededin biliyor musunuz? ''Ahval-ı fıtriyenin içindedir.'' Ahval-ı fıtriyenin içindedir. İçimizden birisi. Bak, hiçbir meziyeti zahiren görünmüyor. görür. Hem yani bir cümle var. Zahiren baksan, usta hakkında ne diyor? Zahiren baksan, ilmali, i̇lmali, i̇lmali dahi <gülüyor> bilmiyor. Zayla masa imarla bilmiyor. Avamdan sanki avamdan bir vatandaş gibi. Çalım yok, etkabilik yok, izafet ve misafet yok. İzafet ve misafet olmaya e, gurur, kibir, enaniyet, varlık daha olur mu? Olmaz. Şimdi işin hakikati hiç Allah'a gururla, kibirle, enaniyette, varlıkla gidilir mi? Gidilmez. Cenab-ı şov manasındaki ahvaların bütün Müslümanlar korusun. Tabii nefis taşıyorduk sana. Biraz meziyeti varsa o meziyet içerisinde hizmette biraz muvaffak olarsa, az da olur. Sen nefis başına kaldırıyor. Yemeklende yani, hmm, bir meziyet varmış. Tamam. Hayır. Belki sen en muhtaç olduğun için yani, rahmet-i ilahe sana ulaştı, de. sana verdi. Tüm yüksek evi hakkatın dünyası budur diye. böyle bakmışlar, böyle anlamışlar, böyle yaşamışlar. Maafiyet, gayret, şevk, inayeti ilahyedir. İkramı rabbindir. İstihdam ilahyedir. Bana ait değil Demek ki, lazım ve <gülüyor> Neşre Envar-ı Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir, belki bir keramet-i Kur'aniyedir, bir inayeti i Rabbaniyedir. Bunu alemimizde nasıl tercih edilmiştir? Böyle sadece yorultu olarak Yani bunu, şimdi bu meseleyi... İdrak seviyesinde tarttım, analiz ettim. Tamam. Yani şevkimiz, muvaffakiyetimiz ve muzaffakiyetimiz. Allah neydir? Keramet-i Kur'an neydir? Tamam. Tamam demekle hatta fikrim bu meseleyi zihnen halletmekle iş bitmiyor. Bitmez de. Bitmez. Ya nasıl olacak? Bu manaya iman lazım iman. <gülüyor> bütün ayet yok bütün güzellikler, bütün hasamlıklar kimin Allah'ın bildiğidir. Bütün hatalar, kusurlar, moksanlıklar, pirşalıklar <gülüyor> nefsinizin Bu manaya iman lazım. Bütün mehasinin, bütün güzelliği. Kur'an adına, iman adına, islam adına sergilediğim ne varsa hepsi Allah'ın. Allah'a verir. Ne kaldı geriye? O sensin işte. O benim işte. O biz işte. O kadar yani. Şimdi bütün mehasini, bütün güzelliği, bütün hazineti, imana, Kur'ana, Allah'a, Allah'ın etme verir. Sende ne kaldı? Tembellik, vakalıklık, rahavet, ünfet, perşavet. O. Onun için tabi burada, bu nokta bir itikat, bir iman noktasında bir izanı kalbi, bir tasdik lazım bir, bir de nefsini hayatının sonuna kadar itham etmek, kafasını bulmak. Nefsini kafasına alınmak. Bakın tabi, Usta Zehri yazmış. Diyorum zeytinin başına ne diyor? Bu zeytin herkese hayırlısı var. Dört hatve bir tabi tabii meşref ve mesleğili dört adım var ifade etmiş. Birinci adım Kur'an'dan bak şu ayet alıyor. Böyle tuzek gibi. Önce bu ayet. Birinci adım bu ayet almış. Nefsinizi temize et. Nefsinizi temizce çıkartmayın. Nefis gübre gibidir. Gübre ağacı, bağ bahçeye kuvvet verir, eder. Ama mahiyet noktasından nefis, gübre temizlenir mi? Yes, yes. Gübre gübredir yani. Suyun altına alırsan, suyunu atar. İnce yes, yes. perişan Nefis gübre. Şimdi ben bazen söylerim, yani Resâllımın da yüksek marifet dersi var. O bizi marifetullah neler götürüyor? Tamam. Bu bir. Resâllımın da hizmet ve ilgili yani neşre sırkulu manası var, tebliğ manası var, temsil manası. Bu da ikinci had, üçüncü de nefsini tamamlamak. mahiyet-i insaniye haritasını tahlil ederiz. Eğer biz nefsimizi tanıyamazsak, kendi mahiyetimizi tahliye edersek, biz maneviyat yollarında ortada kalabiliriz. Mefruç olabiliriz, perişan olabiliriz, yollayabiliriz. Biteriz, belki tükenebiliriz yani. Nefsini tanı. Katiyen Kemalatı, fazileti, nefsine nisbet etmemek, nispete girdim mi, arkadan benlik gelir, enaniyet gelir, gurur gelir, kibir gelir, kendini beğenmek gelir. Başka birbirine yani tezif ve takdir gelir yani, ya. bu anlamaz, bu bilmez. Bunda takip yok, bunda mantık yok, bunda mahkeme yok, bunda hiçbir şey yok. Önceye bak, bunda hiçbir şey yok hem de ki bu maneviyatın yolu da hiç, kendini hiç bildim mi? Ya. Hiçlik, <gülüyor> amm, iflat. Ya. Şimdi ben bazen misal veriyorum, bakın, cerrahimizin ahireti, muhafaza etsin. <gülüyor> yani insanda ilim olursa, yani, meziyet, istat ve kabiliyet olursa, işte şöhrete medar. Yani, bir kısım meziyetler ve kabiliyetler olursa nefis ondan hemen şey yapar, hisse kapar, kendine nispet ettirir. Nispete girdiği zaman da o Müslüman fıtri mı terk eder. Maneviyata karşı gardileşir. Belki yoldan çıkarabilir. Ben bazen misal veriyorum, bakın şimdi bu elektrik güzel nimet, elektrik söndü, ne yapacağız, bu ders yarına mı kalsın veya şuna getir şey, piknik tüpü yok mu mutfakta? Getir, bunun başına şey tak, lüks, lüks. Evet, lüks. kibriti çalk, yanmaya başladı mı? Oldu ne? Lüks lan bak, öyle mi? Çin'in etrafı aydınlattı mı? Aydınlattı, karanlık gitti, nur geldi. Şimdi zahire bakıyorsan, o tüp lüks olduğu etrafına ayrılmak. zahiri öyle. Peki, o tümün batını nasıl, <gülüyor> içi nasıl? Hı? İçi zehir zukumuyor. <gülüyor> Pum! Tükür. <Hı>? Sen kimsin <gülüyor> ya? Yani, hakikatler bir mümin kendini o tüp gibi gör makamı tebliğdesin, dünya milletime yapıyorsun o ki ben biliyorsun, aydınlaşıyorsun. Ha şey dışarı var bak, şey. dışarı. bakma. Bir şey var mı? Tükür mü? Tabii. Ne yapalım? Bizafet biz, <nispetin> <gülüyor> Bir rüya gördüm. Ayağı yerden kesin. <gülüyor> Sanki hakikat ağrı. Sanki kulağına vayi dökülür. Ama bu rüya. Neşe ben, neşem, perestem. <gülüyor> ben kulağım şemsem, teşşem sevmeyi kulağır. Bir rüya gördüm. Ayağı yerden kesin. Birisi onu meth ettiği zaman bakıyorsunuz, alemi deymiştir, demek ki ben neymişim, ben başka birşeyim ya. Filan abi de beni benle yaptı, meth etti. Tabi insanın fıtratının en zayıf noktası budur. Birçok insanın manen, yıkıldığı noktalar da budur. ikinci şahsiyetimle anlatırken ne diyor? <gülüyor> Dergâh-ı İlahi müteveccih olduğun zaman <gülüyor> bütün dünya bütün dünya benim methü ise inandıramaz ki ben iyiyim ve kim? <gülüyor> Aslında kumluk nedir? <gülüyor> kusurlu kusurlu gibi. kusurlu gibi. kusurlu gibi. Kulu, kusurlu kusurlu nakıs ve so noksanlarına, yetersizliğinin nakıslığına ifade <gülüyor> yetinir ki. Şimdi Peygamberimiz Miraç'ta ne dedi? Hem sufaneke, ma'l. Ya Rabbi seni hakkıdır be. Nam-i tenayi ve <veriyor> mutlak <gülüyor> kemal bilinir Bilinmez. Bütün muhabukat içerisinde, Cenab-ı Hakk'ın kulları içerisinde, Allah en iyi bilen peygamberimiz. Doğru. Ama mutlak kemal, idrak ve ihat edilir mi? Bilmez. ki ne yapsın? Kusurunu bilsin, izafet ve nisbete girmesin. Bu nokta çok önemli. Evet. Onun için hizmete kadar bizde bir masaliyet varsa, o bizde şan, şeref, alkış ve riya manasını değil, belki şükür, hamd en illa, yarabbim senin ikramın, senin ifsanın manasındaki açılımların etkiye vermesi gerektir. Bu nokta her nur teröristinin kendini ciddi bir manada mürakarı muhasebe etmesi icap eder.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 zaruret olmadan zarar. İkramın izaharı ise bir tahdisi nimettir. Ustak da, layıkan müktüpanı da bir keramet, fiili ilahi Allah'ın fiili. fiilidir. Hı. Fiil ilahidir. Kasten ve bizzat hazarda sergilenmez. Zarurete emmedin değil Belki bir kısım insanların hidayetine, dine teveccüh etmesine, biraz paslanmış rağbete düşmüş, hayatiyetini kaybetmiş kalp ve ruhlara, kamçı manasında bir kısım eyleakat şey etmişler, yani, zarrete bazı keramet ve keşfiyatı göstermişler. Yani, yüksek evliya, yani, keramet ve keşfiyatı, kadının haiz kanı gibi telakki etmişler. Ayız kanı kadına nedir? Sebebi mahcubiyettir. Bir kısım kâmil nevya var? Bazı keş i kâmete açımlar olduğu zaman dergâh ile iltice etmişler, ya Rabbi kapansın. Yani, Ahvar-ı fıtriyemi bozuyor. Yani, Ahvar-ı bozuyor. Şimdi Hüseyin'in keramet ve keşfeti olsa, ben kerametin uzağa giret, keşfetinin varıyla gire, herkes buluyor. Kapıdan içeri giriyor o zaman, buyurun Efendi Hazretleri, şöyeler var mı size? Bak. Hüseyin de buna hakikaten demek ki, biz şöyle oldu, böyle oldu bak. Ahval-ı fıtriye bozuldu mu? Bozuldu. Ama hiç kimse bilmiyor, selam olayım inşallah. Evet. Gel orada. otur. Kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izhari ise bir takdisi nimettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs bilerek harika bir emre mazhar olursa o halde eğer nefsi emmaresi baki ise kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraç olabilir. Bakın şimdi, istidraçlı keramet aynı fiilin iki farklı tezahurudur Bir kulun kalbine Cenab-ı Hakk'atı atıyor. Bir mana onun aleminde inkişaf ediyor. O zat bakıyor ki, bu, bu benim meziyetim değil. Bu benim işim değil. Bu, Allah'ın an ve inayeti, ikram ve ihsan diyor. Allah'tan biliyor, şükür kapsın çalıyor. Bu oldu kelam bu oldu keşfiyat, bu oldu velayet. Bir başka insana da Cenab-ı Hak bir kısım açılımlar veriyor. O da bazı şeyleri fikren, ilmen, zihnen veya kalben görüyor, müşahede ediyor. Allah'tan kesiyor, nefsine nispet ediyor. Bu oldu ne? İstitraç. İşte. i̇şte Deccal ve Süfyan'a verilen nedir? İşte Hz. Mehdi'ye verilen keşftir, keramettir, nedaiyettir. Deccal ve Süfyan'a verilen İstitraç'tır. İşte. Işte. Şimdi bir kısım zatlar, bir kısım harika ahvallar kendilerinde zuhur edince ağlamışlar. Ya acaba cevabını... bu? bir Mekri İlahi olmasın Bu istidraç olmasın Onun için bütün müraffikleri demişler ki, keramet keşfiyat mı büyüktür, önemlidir, istikamet mi önemlidir? İstikamet, keramet ve çok yüksek. En büyük keramet. En büyük keramet istikamettir. Keşf ve keramette ne olabilir? İstetraş olabilir. Nefsi baki ise arkasından enamiyet gelir, gurur gelir. Belki de Allah korusun teferniyete kadar gidebilir. Firavunluğa kadar gider. İstikamet, bakın, Peygamber'in de öleyim, Sure-i Hud beni ihtiyarlattı. Müslümanın dünyasında dikkat edeyim. istikamet farzı daimidir. farzı daimidir, son nefese kadar. Allah son nefese kadar bizi istikamette. Amin. Namazda Fatiha var, Fatiha'nın içinde ne var? Isılâh-ı Mısrak'ın Günde kaç kere Fatihe'yi okuyoruz namazlarda? Ne? Kırk kere. Diğer namazlarla beraber günde belki elli kere Allah'tan ne istiyoruz? İstikamet istiyoruz. İstikamet, farzı ı dair Onun için harika ahvalatta, insanda zuhur ettiği zaman Allah'ın mazazı yani ne yapabiliriz? Harika ahvalatta nefsi bakiyse, enaniyete gurur ve kibre girme ihtimali var. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs bilerek harika bir emre mazhar olursa, o halde eğer nefse emmaresi bakiyse, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek, ve gurra düşmek cihetinde istidrac olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre masar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var, intak bilhak nevinden ona muvafık bir cevap verir, sonra anlar. Bazen ne oluyor? Mesela bakıyorsun, bilirsin bir ders okuyorsun işte. Ya, ya tam ben de bir dersin okumasını arzu ediyordum. Tam geldim, tevkik etti. Sen haberin mi? O öyle arzu etmiş. Rahmet-i Lâya seni bu maradada yapmış. İstihdam etmiş. Sonra da hakikaten tam makama mutabik bir ders oldu. Doğru. Şimdi bunu Bu benim meziyetim. Diye nefse izafe edemeyiz. Anladıktan sonra, sonra kendi nefsine değil belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafizin vardır der tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu O sonra senin beslenmene yaptıcağı. Bu kısım hatarsız bir keramettir. ihvasına mükellef değil. Fakat fakir için kasten izharına çalışmamalı. Çünkü mesela birçok hadislerde var mesela. Hazreti Cavir Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah Cenab-ı Hak bu kâniyatı neden yarattı? Efendimiz Ya Cenab-ı Hak bu kâniyatı senin peygamberinin ismini vermedi. Senin peygamberinin nurundan yarattı. Hadisin metninde en sonlar lahfahır. Fahır yok. Hadisin metni son. Fahri yok. Bütün güzellikler Allah'ındır, Allah Allah'tandır. Fahri yok. Allah. Mahit-i misaniye haritası ayn-e misaldır. İmm-i satraat söyleyem o aynada, senin mahiyet aynanda görünen fazilete, kemalata, nedar ne kadar güzellikler varsa, onlar hepsi cemal-i İlahi'dir. Cenab-ı gelen güzelliklerdir. Onundur yani. Ona sen vasf edemezsin. Ona sen sahip çıkamazsın. Bu kısım hatarsız bir keramettir. ihvasla mükellef değil. Fakat fakir için kasten izharına çalışmamalı. Çünkü onda insan insanın kesbinin bir metal bulunduğundan nefsine nispet edebilir. İşte bu bütün belayı azim nedir? <gülüyor> nefse, <gülüyor> nefse, nefse nispet. Hmm. Benim Benim belayı. Benim obuviyetim, benim faziletim, benim aklım, benim tedbirim, benim maaletim, benim istat ve kabiliyetim. Olur. Böyle, mesela diğer olayın bir cephesi itibariyle mesela bir menzile gitseniz, bir bölgeye, bir şehre hatta bir medeseye orada bir ihtilaf varsa, bir sıkıntı ve bir sancı varsa, orayı eş, kazı yap, eş, dibinden ne çıkar, ben. ben. Ben, izah Ene, En en çıkar. çıkarsın. En bakın şimdi tüm kanunları var. Bu kanunlar, kendi ülke anında olan bu kanunlar. Maleviyat ve meleküt döneminde de aynı kanun carileri yani. Şu bir çekirdek, Kaysi çekirdeği. Emna çekirdeği. Şeftali çekirdeği biraz daha bulup, Şeftali çekirdeği. Şimdi bu çekirdek her birisi bilgisayar dili, bir yazılım dili. Bunun orada ismi. cenab ağacın Hakk, ağacın manevakatını oranı yapmış. Kader programı yazmış. Bu açılacak, açılacak. Ne yapıyorsun? Ne toprak kanını? Toprağa gömüyoruz. Sonra ana sırrı erbaa. Seyre vermiştim aslında bu kabuğunu kırıyor, çatlıyor. Hava ile su, toprak, cevir. ateş, barar. Açılıyor, ağzımda muhteşem gibi açılıyor. Ama çekirdeğin kuvvetin fiile çıkmasında sırla azim çekirdek kabuğunu kırması Cüziyetten külliyete çıkmak istiyorsa, hava aleminin de intişar edip yani cüz'i hakkatını külliyete Tebbir etmek istiyorsa, muazzam, muhteşem, mükemmel bir ağaç olmak istiyorsa, bunun yolu, yordana, sünnetullah kanuna, o çekirdek ne yapacak? Kabuğunu kıracak. Ki, firizler için asılsın, muazzam ve muhteşem bir ağaç olsun. İşte bu kanun, insanın manevi hayatında da aynen geçerlidir. En iyi yırt o kabuğu. Kırnağı tutuyorsan külliyete çıkamaz. Ama ikram ise o selam, kerametin selametli olan ikinci nevinden daha selametli, bence daha alidir. İzharı, tahkisi nimettir. Kisbin hali yoktur, nefis onu kendine isnad etmez. İşte kardeşim sen, hem senin hakkında hem benim hakkımda bunu yazıyor değil mi? Evet. Hem senin hakkında hem benim hakkımda evet. bahusus Kur'an hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat-ı ilahiye bir ikramdır izhârı, tahdisi, nimendir. Yani bize hizmet adına bir hisse varsa, bir pay varsa, Allah ikram ve ihsan etmişse, bunu hep Genel Baktı'nın hizmeti iman ve davayı Kur'an'ı namlıyorsa bunlar. Efendim, bizi Allah ne yapıyor? İstihdam ettiriyor. Elhamdülillah, hazanim faddezâ bir. Ustaz ne diyor? Nefis cümleden süfleyip Vazife cümleden ağrı. Yani, nefsimiz perişan, makis ve ama dava büyük. Hizmet kursu, Mazhariyet yüksek. Omuzumuz alıyor. i̇hsan ilahi tarafından. Şu hizmet-i iman, bu dava Kur'an Kur'an'a ya konulmuş. Yani, hizmete bir muvaffakiyet varsa onu doğrudan Allah'ın ihsanı Kur'anın bir kerameti olarak görmek ve bilmek ve katiyen nefsine zırnık koklatma. zırnık koklatma lazım ve <gülüyor> Onun için sana karşı tahdis nimet nevinden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyeti yazıyorum. Biliyordum ki sen de fakir değil, şükür damarına. Burada kutsa bir de şey var. Fakir damarı değil, şükür damarına. Şükür damarı. Yani. Hizmette muafaketimiz varsa, bir şerefimiz, bir gayretimiz varsa, bunu şükür, şükürden buyur. Allah hem yaratıyor, hem sineyetiyle bize müzaher ben istat ve değil mi? belki bir ile Allah'ın bize bu ahir zamanda bir bahçıdır, bir mütfüdür, bir ihsanadır diye bilmek, izan ve yıkan etmek lazım ki bu maneviyat insan istikamette yürüyorsa. Yoksa bir kısım vardır, insanı yürebilir Var. Uh -huh. Görüyorum ki şu dünya hayatında en hmm. bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhani askeri telakki etsin ve öyle de izanesin ve ona göre hareket etsin. Ya, yani dünyaya bakış tarzı ufkumuzu ifade eden çok hakîman ha? dünyayı nasıl bakılır? Dünyaya nasıl bakılır? şim insan askere gitti mi değil mi ne diyor şafak mı diyorlar işte. şafak sayılır 300 300 gün 200 gün 100 gün 90 gün 10 gün 10 gün, 10 gün alınca ya bu 10 gün bitmez 3 senelik 10 gün şafak Askersin, sen bir gün korunayı çıkartıp, üniformayı çıkartıp, terbihiz olacağız. Dünya bir misafirhane ve askeri. Gelmiyor. 40 sene, ellisene, 60 sene, kaderine kadar ömrü düşmüşse, yetmiş sene, hüçsene, asker değil. Bir asker da oturur, kalkar. Askerin vasfesi nedir? Talim ve cihattır. Böyle bakarsak, yani, o zaman en yüksek makam olan makam rızaya çabuk geçirebilir. Çünkü makam rızaya gidecek ruhun püf noktası, manevi şifresi dünya muhabbetini kalpten silmektir Dünya muhabbetini kalbinden silen makam rızaya çabuk ulaşır. Yoksa. Yoksa her gün bir çivi çakarsam. <Gülüyor> yanlış anlaşılmasın. Dünya çivi de çakacağız ama dünya bir vesile değer. Basta değer. Aslı değer. Hayatı vahkeye var. Onun için mümin veçini nereye çevireceğiz? Hayatı vahkeye çevireceğiz. Allah veçini, bütün istat ve karibetini, bir hakkın, Hayat, hayatı bakiye çayan kullanılma sağ